Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammed ve ala ve min lisani rabb Muhterem kardeşler, inşallah bugünkü dersimizde Maide suresinin tefsirini Teala bitirmeye çalışacağız. 101. ayetten gireceğiz tekrar dersimize. 120 ayet Maide suresi toplamı İnşallah 19-20 ayetlik Bir pasajla birlikte dersimizi Bitirmeye çalışacağız biiznillahü teala Kalmış olduğumuz ayeti kerime 101. ayeti kerime 101. ayeti kerimeye girmeden önce 101. ayeti kerimeyle alakalı Bu sefer ayeti okumadan ittifakla Bize sunulan bazı sebebin uzul Yani ayeti kerimenin inmesiyle alakalı Yaşanmış olaylarla alakalı rivayetler var Önce bunları inşallah size aktardıktan sonra ayet-i kerimeyi hep beraber dinleyeceğiz Hz. Ali radıyallahu anh rivayet ediyor Ali İmran suresi 97 yani ve lillahi adil nasi hiccul beyt haccin farz kılındığı ayet-i kerime indiğinde insanlar üzerine o beyti haccetmeleri Allah'ın bir hakkıdır ayet-i kerimesi inince Resulullah aleyhisselam bir hutba okumuştu Allahu Teala Teala'ya hamd ve senadan sonra Allah üzerinize haccı farz kıldı diye buyurdu Orada Esed oğullarından Ukaşe bin Mihsan isimli bir zat bir sahabi bir rivayette de Suraka bin Malik Allah-u Alem fark etmez. Ya Resulallah her sene mi haç farz kılındı? Diye sordu. Cevap vermedi Peygamberimiz Aleyhisselam. Üç defa sorusunu tekrarladı. Peygamber Aleyhisselam cevap vermedi ve sonra dedi ki hayır fakat evet demeyeceğime nasıl emin oldun? Vallahi evet desem vacip olacaktı. Vacip olsaydı da buna gücünüz yetmeyecekti. Terk ederseniz de kafir olacaktınız dedi. Şu halde benim sizi terk ettiğim müddetçe siz de beni terk edin. Sizden önceki hep çok soru sormaktan ve peygamberlerine karşı ihtilaf etmekten ümmetler yok oldular. Bir şeyi emrettiğim zaman gücünüz yettiği kadar tutun. Bir şeyden yasakladığım zaman da bunu yapmayın dedi. Yine Enes bin Malik ve Ebu Hureyre'den rivayet edilen başka bir hadiste Baya canını sıkmaya başlamışlardı insanlar peygamber aleyhissalatü Çok soru soruyorlardı. Baya canı sıkılınca onları toplattırdı. Yani ısrar ve hakikaten direnme derecesine varınca onları toplattırdı ve hutbeye çıktı. Dedi ki ne sorarsanız cevap vereceğim dedi. Hutbeye çıktı. Yani bu işe bir son verme için. Ne soracaksanız şimdi sorun cevap vereceğim dedi. Orada bir tane zat vardı. Münakaşa edildiği zaman babasından başkasına nispet ederlerdi o zatı. Kalktı dedi ki ya Resulallah benim babam kim? Dedi ki senin baban Huzafe bin Kays ez-Zuhri'dir. Son oradan birisi kalktı. Dedi ki ya Resulallah benim babam nerede şu anda? Ölmüş. Senin baban cehennemde dedi. Ondan sonra Hazreti Ömer durumun vahametini anladı. İşin çok tehlikeye doğru gittiğini görünce hakikaten Resulullah ve selamın canının çok sıkıldığını görünce ayağa kalktı. Söz istedi ve dedi ki Ya Resulallah biz Rabb olarak Allah'ı din olarak İslam'a Resul ve Nebi olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a razıyız Ya Resulallah dedi. Biz fitnelerden Allah'a sınırız. Henüz bir cahillikten ve şirkten yeni kurtulduk. Şu halde bizi affet Ya Resulallah dedi. Kusurumuza bakma dedi. Ravi diyor ki sağma sorma baktım. Herkes elbisesini başına çekmiş ve ağlıyorlar dedi. Yapmış yapmış oldukları hatanın farkına varmışlardı. Teknik bir hatam var. Muhammed'e bir haber versek? Neredeyse bilmiyorum. Ya ya bir yerde. arkadaki fişine bakıverin garanti fişinde bir şey vardır arkadaki fişlerini kontrol edin yoksa niye kapansın ki geldi geldi Hı? kablolar tamam mı Tamam mı şimdi? Tam dursun kendimi Niye dursun? Sen burada değilsin ama. Evet. Bu sebebin uzul rivayetlerini verdikten sonra inşallah. 101. Ayet-i Kerim'in şimdi inşallah metnini okuyup maalene geçelim biz biiznillahi teala. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. La tes'elu an eşyâe in tubdelekum tesu'kum. Ve in tes'elu anha hîne yunezzelel-kur'anu tubdelekum. Afallahu anha. Açıklanırsa hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Açıklanmadığına göre Allah onları affetmiştir. Vallahu gafurun halim Allah çok bağışlayıcıdır ve aceleci değildir. Halimdir. Amin. Kadı se'elehe kavmum min kablikum thumme esbahu biha kafirin. 102. Sizden önce bir toplum da onları sormuş. Sonra da bunları inkar edip Kafir olanlardan olmuşlardı diyor. Allah Cenne Caruhu 102. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Ayet-i kerimenin sebebin huzurunu ve buna bununla bağlantılı rivayetleri öğrenmiş olduk. Hakikaten önemli bir konu muhterem kardeşler. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in nazir olduğu süre içerisinde, yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleri daha gelirken lüzumlu soru soruyorlar yerine göre. İşte mesela hac da alakalı kendi açısından lüzumlu bir soru gibi görünüyor. Yani lüzumsuz soru sormak o gün bugün zaten uygun bir şey değil. Fakat o anda dahi lüzumlu soru sormak için izin verilmedi. Gereksiz ve yersiz görüldü. Çünkü Allah bazı şeyleri haşa unuttuğundan dolayı değil fakat bize merhamet ettiğinden dolayı kolaylık dilediği için bazı şeyleri açıklamamıştır. Onun için bunları sormayın diyor Allah Celle Celle Bu Kur'an'ın nüzul suresi içerisinde çok önemli bir şey. Tabii ki e, bugün için durum biraz değişiktir. Şu açıdan değişiktir. Dedim ya yersiz ve lüzumsuz sormak hala bugün de aynısı gibi geçerlidir. Sormamak bunları. Fakat dinle alakalı bilinmesi gereken meseleler sorulması lazım. Çünkü soru soru öğrenilir. Cahillikten kurtulmanın tek çaresi de ilim öğrenmektir. Bundan dolayı dinle alakalı bilinmesi gereken şeyler sorulur. Burada bir ayıp yoktur. Fakat diğer alakalı meselelere gelince şimdi bakın İmam Şatibi'den 10 tane kural koymuş soru sorulmayla alakalı. Onların sorulmaması lazım. Burada özellikle kastedilen mesela gayb hakkında, ahiret hakkında ne kadar ayrıntılara danılırsa ne kadar fazla soru sorulursa o kadar çok şüpheler kafamızda canlanacaktır. Çünkü kavrayamayız bazı meseleleri. Soru sordukça kafamızda şüpheler canlanacaktır. Allah mafaza görsün itikadi bir tehlike bile gündeme gelebilir. Mesela bakın İmam Şatibi çok soru sormak yerilmiştir diyor. Soru sormanın yerildiği birçok yer vardır. Bunlardan 10 tanesini yazmış. Ben birkaç tanesini size vereceğim inşallah. Sabuni'nin Saffetü't-tefasirinde mesela bunları bulabilirsiniz. Diyor ki dini hiçbir faydası olmayan şeyi sormak olmaz diyor. Mesela birazdan olduğu gibi benim babam kim ya Resulallah? Veyahut benim babam şu anda nerede? İşte Allah Resulü Aleyhisselam'ın o anda ona senin baban şu anda cehennemde demesi onu kahretti. Sormasaydı bilemeyecekti. Onun için bazı şeyler sorulmaz. İhtiyaçtan fazla olan şeyi sormak Yerilmiştir. Mesela sebebin huzurunda anlatılan her sene mi ya Hac'a gitmek? Evet dese ne olacak? Gücün yetecek mi buna? Yetmeyeceği için sonunda inkar edeceksiniz, kafir olacaksınız dedi Peygamber aleyhisselam. Açıklanmayan şeyleri sormayın. Haşa Allah unutmadık. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de sayıyla alakalı çok az ayetler vardır. Yani sayıların anıldığı çok az rivayetler vardır. Onun için eğer bir şey birden fazlaysa müteaddit defa yapılması gerekiyor. Zaten Allah Celle Celle'ye onu anmıştır. Anmadıysa sükut et. Meselenin nasıl olduğunu bir edep, bir ahlak üzere öğrenilmesi gerekiyor muhterem kardeşler. İhtiyacı olmadığı halde bir soru sormak. Mesela Elif Bay'i daha yeni yeni öğreniyor. Kur'an-ı Kerim okumayı daha bilmiyor. Fakat fıkhın detaylarından usulünden bazı işleri öğrenmeye çalışıyor. Anlayacak mı anlattın Anlamayacaksın. E niye öğrenmeye çalışıyorsun o zaman? Aslında mesele öğrenmek değil. Sağdan soldan duymuş olduğu bazı slogan ve propagandaların kafasında tatminini arıyor. Bir oradan fikir kapmaya çalışıyor, bir buradan fikir kapmaya çalışıyor, bir buradan fikir kapmaya çalışıyor. Ondan sonra kafasında daha da fazla şüphelere düşüyor. Bunları sormak da yerilmiştir. Böyle sorulara cevap da verilmemesi gerekir. İbadetle ilgili konularda hükmün illetini sormak. Bu da çok tehlikeli bir şey. Bugün çok yaşanıyor. Mesela, işte hayızlı kadının namazı değil de orucu kaza etmesinin... Niye? Yahu Allah öyle emir etmişti, ondan dolayı. Kaç defa bize bilgi geldi bu soru. Niye orucu kaza ediyor da namazı kaza etmiyor? Allah böyle dilemiştir de ondan dolayı. Bu sadece bir örnek. İbadetle alakalı illetler araştırılmaz. Allah emir etmiş bitti. Çünkü bazı emir ve yasaklarda geçen hafta söylemiştik illetleri bazen biliriz, bazen bilemeyiz biz. Allah açıkladıysa biliriz. Ama Allah bazı emir ve yasaklarda illetlerini ve hikmetlerini açıklamamıştır mütevemk kardeşler. Derinleştirerek ve zorlaştırarak soru sormak Mesela İsrail yollarında Bakara suresinde O sığırın kesilme emir geldiğinde Mahiyetini durmadan Araştırdılar araştırdılar az kalsın kesmeyecekler Diyor Allah Celle Caruhu Onun için ibadeti anında emirleri itaat ederek yerine getirmek gerekir Burada muhterem kardeşler Böylece Bunlar çoğaltılabilir İmam Şatibi bunları yazmış Ben sadece örnek olarak birkaç tane verdim 102'de sizden önceki bir toplum bunları sordu. Sonra inkar ettiler diyor Allah Celle Celaluhu. Burada özellikle Yahudiler kastedilmiştir. Çünkü onlar dini hükümler hakkında hakikaten kılı kırka yararcasına soru sordular. Ondan sonra da işin altından kalkmayıp inkar ederek küfre düştüler. Böyle şeyleri Allah Celle Celaluhu yasaklamıştır. Ve bizleri bundan sakındırmıştır muhterem kardeşler. Şimdi 103. ayetle devam ediyoruz inşallah. 103. ayet-i kerimede İslam öncesi cahili Araplar'da Batıl inanç ve adetlerinden bir hususa ışık tutulacak. Çünkü onların batıl inanç ve adetlerinden bir tanesinde develerin, koyunların, sığırların vesaire bunlara bazı kutsallıklar atfedilerek serbest bırakılması olayı vardı. Şimdi bu ayet-i kerime gelecek inşallah. Din haline getirmişlerdi bunu. Hatta işte bunu bize Allah emrediyor deme haline getirmişlerdi sonradan İslam geldikten sonra. Fakat Allah Celle Celle'ye mesela 103. ayet-i kerimede Allah'ın böyle bir şey emretmediğini, bunların tamamen sapık örf ve adet olduğunu burada açıklayacak. İnşallah hep beraber dinliyoruz Estağfurullah. Ma ja'alallahu min bahiretin. Allah bahira. Ve la saibetin, saibe. Ve la vasile, vasile. Ve la ham ve ham diye bir şeyi meşru kılmamıştır. Velakinnallazina kafarû iftirûn alallâhi'l-kezb. Fakat kâfirler yalan yere Allah'a İftira etmektedirler. وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Ve onların çoğunun da kafaları zaten çalışmaz diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayeti kelimede geçen dört kavramı kısaca anlamamız gerekir. Bahira, saibe, vasile ve ham. Bunlar ney? Anlamadan çünkü olayı anlamayız muhterem kardeşler. Aslında olayın ne olduğunu söyledik. Eski adetten kalan bazı örf ve uygulamalarını Allah burada emretmediğini söylüyor. Neydi bu muhterem kardeşler? Bu bahira dedikleri, Beş kere doğuran ve beşincisi erkek olan dişi deveye denilir. Beş kere doğuran ve beşincisi erkek olan dişi deve. Sahibe, başına bir iş geldiğinde kurtulunca saldıkları devenin adına söylerlerdi. Bir iş geldi başına, kurtulursam işte şunu bir deveyi salıvereceğim diye bu deveye bu isim verirlerdi. Vasile, erkekli ve dişili ikiz doğuran koyunun sırf dişiye hürmeten yenilmeyip salanan erkeği hamda, Dölüyle on batın doğurtan Erkek deveye denilir Neydi peki buradaki mesela Muhterem kardeşler Sahte kutsallık kılıfı ile tanınsın diye Bu develerin ve Sığırlarının kulağını yararlardı Ondan sonra o hayvanları salıp Etinden, sütünden, tüylerinden Yararlanmazlardı Bunları putlara bırakırlardı yani putların Adına serbest bırakırlardı Böyle bir cahili adetleri vardı putlar adına Bu hayvanlara kutsallık Atfederlerdi Allah da buyuruyor ki Allah böyle ne bahire, ne sahibe, ne vasile, ham diye bir şey emretmemiştir. İşte şöyle şöyle doğurursa onu kulağını yarın, şöyle serbest bırakın, ondan yemeyin, sütünden içmeyin, şunu şöyle yapın diye Allah böyle bir saçmalık emretmemiştir. Haşa ve kella. Bu sizin uydurmanız. Onun için bundan vazgeçin diyordu Allah Celle Celaluhu. Ne yapıyordu onlar muhterem kardeşler? Burada önemli bir husus var. Bu noktada onlar babalarını ve atalarını taklit ediyorlardı. Sapık babalarına ve atalarına taklit ediyorlardı. Bundan dolayı bakın 104. ayet-i kerime geldi. Hep beraber dinliyoruz inşallah. Estağfirullah. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَا مَا اَنْزَرَ اللّٰهُ وَا Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin denildiği vakit قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَائَنَا Dediler ki, derler ki babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter dediler. وَلَوْ كَانَ أَبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ve la يَهْتَدُونَ Peki ya ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iseler de mi? diyor Allah Celle Câlluhu. Ataları bir şey bilmiyor ve doğru yol üzere değilseler de mi onları takip edecekler? diyor Allah Celle Câlluhu. Bu ayet-i muhterem kardeşler. Bu dersi üçüncü defa böldük. Muhammed ya bu görevi tam yapsın ya da başkasına verelim. <gülüyor> Fesavrun cemil. Fesavrun <gülüyor> cemil. Hakikaten sabırlı olmak gerekiyor bazıları. Evet. Burada biz tüm teknik meseleleri bir tarafa bırakarak dersimize devam edelim. İnşallah çizgimizden ayrılmamaya çalışalım. Zor da olsa. Atalar yoluna karşı bir tavır alınmasını istiyor Allah Celle Celaluhu. Yani körü körüne taklit etmeyin. Atalar yoluna karşı bir tavır, körü körüne taklit etmeyin. Din hususunda bir şey bilmeyen, hakka yönelmeyen atalara burada bir atalara karşı burada bir uyarı vardır. Örf ve adet olur. İyi bir şeydir fakat meşru ve makul olursa kıymetlidir. Yoksa sırf atalardan geldi diye örf ve adetler kabul edilmez diyor Allah celle celaluhu. Eğer atalardan bırak en kıymetli sevdiği babandan, dedenden kimden gelirse gelsin onu reddederiz diyor Allah celle celaluhu. Bu uygulamaların reddedilmesi gerekir. Çünkü bunlar sizin hiçbir şeyi bilmeyen, din hususunda malumatı olmayan babalarınızın ve atalarınızın uygulamasıdır. Ondan dolayı Allah bunları yasaklamıştır. Bu bir örnektir, bu bir modeldir. Bunun namında ne kadar sapık örf adet ve uygulama varsa bunların hepsi yerilmiştir ve yasaklanmıştır muhterem kardeşler şimdi 105. ayet-i kerimeyle çok önemli bir ayet-i kerimeyle dersimize devam ediyoruz biiznillahi ta'ala ya eyyühellezine amenu ey iman edenler aleykum enfusekum siz kendinize bakın aynen böyle mali aleykum enfusekum siz kendinize bakın siz kendinizi kurtarmaya çalışın la yedurrukum men dalle izhehtedeytum siz doğru yolda olunca sapan kimse size zarar veremez. İlallâhi merji'ukum cemî'â Hepinizin dönüşü Allah'adır. Fe yünebbi'ukum bimâ kuntum te'amelûn Artık o size yaptıklarınızı bildirecektir diyor. Rabbimiz Allah Celle Câluhu 105. ayet-i kerimede kardeşler. Önemli bir ayet-i kerime. Sahabe-i kiramatta diyor ki Kur'an-ı kerimde bu ayetten başka ayet olmasaydı bu ayet bize yeterdi diyorlar. Bu ayetten başka Kur'an'da başka ayet olmasaydı bu ayet bize yeterdi. Peki bu ayetin anlamı ne muhterem kardeşler? Bu ayet bize neyden bahsediyor? Onu iyi anlamamız lazım. Çünkü anlaşılmadığı vakit bazı sahabelerde dahi olduğu gibi yanlış anlaşılmaya yol Çünkü ayet diyor ki siz kendinize bakın. İnsanların sapıtması size zarar vermez. Şimdi bu ne demek? Herkesin bir tarafa çekilip kendisiyle uğraşması demek mi? Etrafındaki insanlar ne olacak? Çoluğu çocuğu hanımı ne olacak? Bunların durumu onu ilgilendirmeyecek mi? Adamlar haram işliyorsa, günah işliyorlarsa bu ne olacak bu durum? Onun için bu ayet-i anlamı şöyledir muhterem kardeşler. Siz kendinizi cehennemden kurtarın tabii ki. Tahrim suresi 6'da da biliyorsunuz önce. Bu enfüseküm diye Allah Celle arruhu. Ey imarilerler, önce kendinizi koruyun ateşten. Ondan sonra bu ehlikum. Yani siz önce kendinizi cehennemden kurtarın. Size düşen görevleri, vazifeyi tamamen kendinize yönelik, nefsinize yönelik eksiksiz yerine getirin. Ve bu arada tabii ki insanlara yönelikte aileniz, çevresi, çevreniz işte neyse vesaire bunlara tebliğ ettikten sonra veya tebliğ ettiğiniz müddetçe sapıklığa düşerlerse hala siz bundan sorumlu değilsiniz diyor Allah Celle, Celle. Yani siz görevinizi yaptığınız halde onlar hala sapıtırsa bu size bir zarar vermez diyor Allah Celle, Celle. Yoksa bu ayet-i kerime insanların bir taraflara bir köşelere çekilip emrül me'ruf nehyanın münkeri terk etmeleri anlamına gelmez Tabii ki İslam'da suç ve ceza şahsidir. O kesin. Yani suç ve cezalar şahsidir. Başkasının işlediğinden dolayı birisi sorumlu olmaz. Kim ne yaptıysa onun cezasını ya kendisi çeker ve da mükafatını kendisi alır. Fakat eğer o suçu işlemesine engel olma görevi yerine getirilmediyse o zaman ondan dolayı başkaları da hesap vereceklerdir Allah'a. Ve ceza çekeceklerdir muhterem kardeşler. Burası önemli. Orayı tekrar söyleyeyim. Suç ve ceza şahsidir. Bu ayette de bunu anlıyoruz. Fakat bir suç işleyene karşı eğer görevlerimizi yerine getirmediysek yani engel olmaya çalışmadıysak o zaman onun işlediği suçtan biz de hesap vereceğiz. Burası önemli. Fakat biz uyarmamıza rağmen, tebliğ etmemize rağmen, bildirmemize rağmen hala illa de o diretiyor suç işlemişte o onun bileceği bir iştiyor diyor Allah Celle, Celle O zaman onun sapıklığı size bir zarar vermez. Bakın Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bir gün minberde şöyle demişti. Ey insanlar siz bu ayeti 105. ayeti okuyorsunuz ve konusunun dışına koyup ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ben Resulullah aleyhisselamdan işittim diyordu ki insanlar bir kötülüğü görür de değiştirmezlerse Allah genelde hepsini azap eder. Şu halde iyiliği emredin ve kötülüğü menediniz. Siz bu ayeti yanlış anlayarak aldanıp da birbiriniz, her biriniz ne me razım? ben kendime bakarım demesin sakın. Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder kötülükten men edersiniz Yahut Allah sizin üzerinize şer olanlarınızı kullanır da onlar size en kötü azapları getirirler. Sonra iyilerinizle dua eder fakat kabul edilmez. Diye Hazreti e radıyallahu anh. Ve bu ayetin tefsirini ilk ağızdan bize çok muazzam bir şekilde aktarmış oldu muhtemelen kardeşler. Bunun üzerine de söyleyecek zaten. Hiç başka bir söz yoktur. Dolayısıyla bu ayeti inşallah bu şekilde bilelim ve kafamıza yerleştirelim inşallah. İşimizi yapacağız, görevlerimizi yapacağız. İşimizi ve görevlerimizi yapmak demek zaten sadece kendimize değil muhterem kardeşler. Bizim işimiz ve görevlerimiz içerisinde kendimiz varız. Ailemiz var, çoluğumuz çocuğumuz var, akrabalarımız var, komşularımız var, çevremizdeki insanlar var. Bütün bunların kötülüklerine göz yummamız asla ve asla caiz değildir. Ama bunların hepsini yapmamıza rağmen hala kulak vermiyorlarsa o zaman işte siz kendinize bakın diyor Allah. Yani yolunuza devam edin. Onlar kulak vermiyor diye siz de geri adım atacak değilsiniz ya. Siz devam edin görevinize. Onların sapıklığı artık size zarar vermeyecektir. Şimdi 106. ayet-i ile inşallah dersimize devam edeceğiz muhtemelen kardeşler. 106 ile 107-108. ayet-i kerimeler şimdi yeni bir konuyla alakalı, vasiyetle alakalı üç ayet gelecek ondan sonra da surenin son bölümüne gireceğiz inşallah ki hakikaten tabiri caizse Rabbim affetsin muazzam bir final diyebileceğimiz hakikaten Maide suresinin de ismini aldığı o Maide kıssasını da inşallah son bölümde öğreneceğiz inşallah burayı biraz suratlı bir şekilde inşallah geçelim 106-107-108'i şöyle buyuruyor Rabbimiz Allah Celle Caruhu Ey iman edenler Şehadet <gülüyor> Birinize ölüm gelip çatınca iman edenlere hitap ediyor yani Müslümanlardan herhangi birimizden birisine ölüm gelip çatınca vasiyet esnasında içinizden iki adalet sahibi kişi aranızda şahitlik getirir ölüm geldi Adam vasiyet edecek, iki adil Müslüman şahitlik etsin diyor Allah Celle Celle'ye. Veyahut seferdeyken başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan başka iki kişi şahit olsun diyor Allah Celle'ye. Şimdi burada bir parantez açıldı. Normal ölüm esnasında iki Müslüman şahitlik yapar. Vasiyet edecek adam. O zaman kadar demek ki yazmamış vasiyetini. İki şahit lazım, vasiyet edecek. İki mü'min şahit. Fakat seferde böyle bir durumda Zaruret halinde her zaman Müslüman bulunmayabilir. Böyle bir durumda zaruret gündeme geldiği için Yahudi, Hristiyan ve hatta herhangi bir dine mensup olmayan dahi şahitlik yapabilir diyor burada bir zaruretten dolayı muaf tutuyor muhterem kardeşler. Bunlardan ikisi şahitlik etsin. Tahbisunahuma min ba'dissalati feyuksifan billahi in iltabtum la nashtari bihi thamanan wa law kana za qurba wa la naktumu shahadatellahi inna idan laminal eğer şüpheye düşerseniz o iki şahidi namazdan sonra alıkoyun. Bu vasiyet karşılığında hiçbir şeyi satın almayacağız. Akraba menfaati de olsa <gülüyor> Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyeceğiz. Aksine yaparsak bu takdirde bize elbette günahkarlardan oluruz diye Allah üzerine yemin ettirin diyor Allah Celle Calehu. Yani onların adil iki tip olup olmadığını bilinmediğinden dolayı onlara bu şekilde yemin ettirerek meseleyi inceleyin araştırın diyor Allah Celle Celaluhu. Ve devam ediyoruz 107 ile. Fe in ufirra ala annahuma ala annahuma istahakka ithman fa akharani yaquman maqamahuma min alladhina istahakka alayhim al-awliyani min ve ma'tadina in min Bölmedim. Bu şahitlerin sonradan yalan söyleyerek bir günah kazandıkları anlaşılırsa yemin ettiler fakat yine de yalan söyledikleri anlaşılırsa şahitlerin haklarına tecavüz ettiği ölüye daha yakın olan mirasçılardan iki kişi onların yerini alıp andolsun ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha geçer, gerçektir ve biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik aksi takdirde biz elbette zalimlerden oluruz diye Allah'a yemin etsinler diyor Allah Celle Celaluhu yani bu durumda ölünün geride kalmış olan yakınlarından iki adil kişi kalkıp yemin edip bunların yalan yere şahitliklerini iptal ettirebilirler ve derler ki işte kimse hakim kimse kadı burada bir olay var onu ben okumayacağım biraz uzun bir olay ya Rasulallah, bu olayda onlar yalan şahitlik yapmışlardı. Yalan yeri yemin etmişlerdi. Meselenin aslı böyledir. Ve ölünün mirasçılarından iki yakını burada doğru bir şekilde meseleyi düzeltmişlerdi. Ve son bu hususta alakalı 108. ayet-i kerime. Bu usul, bu yukarıda anlatılan usul, şahitliği gerektiği şekilde yapmaya veyahut yeminlerinden sonra yeminlerin mirasçılar tarafından reddedilmesinden korkmalarına daha uygundur. Allah'tan korkun ve onu dinleyin. Allah yoldan çıkmışlar topluluğuna rehberlik etmez diyor Rabbimiz Allah Celle Cellehu bu ayeti kelimede muhterem kardeşler. Dolayısıyla ben burayı biraz suratlı geçtim. Bu ayetin sebebin huzuruyla aktarılan rivayetler okumak isterseniz tüm tefsirlerde var. Hatta Vasiyetle alakalı, kafanızda sorular kaldıysa işte vasiyet nasıldır, nedir, kısımları nedir? İşte mübah olan vasiyet var, vacip olan vasiyet var, mendup olan vasiyet var, müstahap olan vasiyet var. Bunların kısımları vardır. Mesela Ömer Nasuhi bilmen gibi fakih, e, müfessir alimlerin tefsirlerinden bunu okuyarak öğrenebilirsiniz inşallah. Lakin şunu söylemekle yetinelim ki bu ayetleri öğrendiğimizde, hakikaten birisinin, öldükten sonra bırakmak istediği vasiyetle alakalı bir mal varsa bunu mutlaka yazması gerekir önceden. Bunu yazması gerekir çünkü bunun yazılmasa bakın ayetin 108'de geldiği gibi usule en uygundur. Yapılmadığı takdirde işte sonradan kafalar ağarabilir. Bir ölünün arkasından insanların mal hususuyla alakalı birbirlerine girmeleri, akrabalık bağlarının bundan dolayı bozulması, dostlukların gevşemesi Allah muhafaza olsun çok kötü bir şeydir. Bunu ne ölü isterdi, bunu ne yakınlar ister, ne dostlar ister. Fakat mal hakikaten insanları bazıları azdırabilir. Şeytanın özellikle insanların arasına girip vesvese verebildiği noktalardan bir tanesi budur muhterem kardeşler. Onun için mesela bakın, bu meşru vasiyetin hikmeti açıktır. Bu sayede hukuka insanlığa hakikaten menfaat kazandırılmıştır. Bakın hadis içerisinde Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki, kendisinde vasiyet edecek bir şey bulunan, vasiyet edecek bir şey bulunan bir Müslüman için, Muvafık değildir ki yanında vasiyet namesi yazılmış bulunmadan iki gecesi geçsin. Burada uyarı ve tehdit yapıyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Normal miras biliyorsunuz mirasçıya vasiyet yoktur. Varise vasiyet yoktur. Çünkü onun hakkını zaten Nisa suresinde Allah ayarlamıştır. Geriye kalanlarında Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinde ayarlanmıştır. Varise vasiyet yazılmasına gerek yok. Burası yanlış anlaşılmasın. Vasiyet burada özellikle muhterem kardeşler mesela ölünün borcu olabilir. Mal, çok zengin bir adam olabilir bu varislerine bol bol kaldıktan sonra malının bir kısmını işte infak edebilir bir cami için bir organizi için infak edebilir hediye edebilir bunların vasiyet şeklinde ayarlanması gerekir çünkü yapmadığı müddetçe bunlar bilinmez İnsanların kafası karışır insanlar birbirlerine girerler hatta kendisine hak olarak mirasçı olmayacak insanlara diyelim fakir uzaktan tanıdıkları var akrabaları var bunlara bir mal bırakmak istiyorsa bunlardan vasiyet etmesi gerekir çünkü yoksa onlardan hakkını alamazlar bu hususlar bu hadis-i hatırlatılmıştır. Böyle bir durumu olan insanların bu noktaya hakikaten göz önünde bulundurması gerekir muhterem kardeşler. Şimdi 109. ayetle birlikte inşallah bu surenin son bölümüne inşallah gidiyoruz muhterem kardeşler. Hep beraber kulak vererek hakikaten önemli mesajlar alacağımız, dersler alacağımız Maide suresinin bize toparlanmış bir şekilde tekrar ibret olarak sunacağı bu ayetleri dinliyoruz inşallah. Estağfirullah bismillahirrahmanirrahim. Yevme yecmeu'u'llahu'r <gülüyor> rusuleh. Allah'ın peygamberlerini toplayıp fe yekulu maza Size ne cevap verildi dediği gün. Kalu <gülüyor> derler ki o peygamberler. La ilme lena inneke ente allamul guyub. Bizim hiçbir bilgimiz yok. Şüphesiz gizlilikleri hakkıyla bilen ancak sensin ya Rabbi diye cevap verirler. Şimdi burada muhterem kardeşler dehşetli korkunç hesap gününden bir sahne anlatılıyor. Bütün dikkatler bütün bütün ilgiler oraya doğru çevrildiği Allah tarafından bu hikemede muhterem kardeşler. Burada Allah peygamberleri tüm mahlukatı Allah'ın huzurunda bir araya toplayacak. Model olarak buradaki konuyla alakalı, şimdi biraz sonra göreceğiz ki Hazreti İsa'yı örnek olarak Allah anlatacak. Fakat tüm peygamberlere bu sorulacak. Bunu Kur'an'ın başka ayetlerinden öğrendik. Mesela Nisa suresinde öğrendik, Araf suresinde yine gelecek. Tüm peygamberlere bu sorulacak. Size ne cevap verildi? Sizin götürmüş olduğunuz davet karşısında insanların tavrı neydi? Ne dediler sizin getirdiğiniz mesaja diye Allah soracak. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu meselenin hakikaten en ince teferruatına kadar bir sorumluluk bilincinde olduğu için veda hutbesinde biliyorsunuz demişti sahabesine. Size ben tebliğ ettim mi? Ondan sonra da onlardan üç kere bunun cevabını aldıktan sonra, sonra Ya Rabbi şahit ol diye de şehadet parmağını yukarı kaldırarak Allah'ın buna şahit etmesi için de dua etmişti Muhterem Kardeşler. Çünkü o bu meselenin bilincindeydi. Fakat ahirette yine de bu sahne yaşanacak muhterem kardeşler. O dehşet günde bu sahne yaşanacak. Bundan dolayı hakikaten meselenin ne kadar şiddetli olduğu ayetin içerisindeki peygamberlerin Allah'ın bu sorusuna la ilme lena demelerinden anlaşılıyor. Ya Rabbi bizim bu hususta bir bilgimiz yok diyorlar. Bu iki anlama geliyor muhterem kardeşler. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki bu şu anlama gelir. Biz neyi biliyorsak sen zaten bizden daha iyi biliyorsun ya Rabbi. Edeb, peygamberlerin Allah'a karşı edebi. Yani biz ne diyebiliriz ki ya Rabbi biz ne diyebilirsek biz ne bilirsek sen zaten bizden daha iyi biliyorsun. Senin karşısında sadece el pençe divan durmuş biz bekliyoruz diyor peygamberler. İkinci bir anlamı da muhterem kardeşler Hasan Basri Mücahit ve diğer sahabelere göre ve hatta tabiundan alimlere göre müfessirlere göre o günün dehşetinden Allah korkusundan Kendilerini toparlayamamışlardır. Ondan sonra ne cevap verecekler? Ondan dolayı ne cevap vereceklerini bilememişlerdir diyor. Öyle dehşetli bir durum ki, öyle şiddetli bir sahne ki peygamberler kendilerini toparlayıp bu soruya cevap verecek durumda değillerdir diyor onlarda. Hatta bu konuda bakın Kurtubi'de bir hadis-i şerif var. Cehennem getirildiğinde bir sefer kaynayıp coşar. Ne kadar peygamber ve sıddık varsa mutlaka diz üstüne çekerler. Yine Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Cibril kıyamet gününden beni o kadar korkuttu ki sonunda beni ağlattı. Ve şöyle dedim. Ey Cibril günahımın geçmiş ve geleceği bana bağışlanma, bağışlanmadı mı? Bana şöyle dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O günün dehşetinden öyle şeylere tanık olacaksın ki bu bağışlanmayı sana oturacak, unutturacaktır dedi. Peygamber hakkında. Geçmiş ve gelecek tüm günahları bağışlanmış Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında dahi muhterem kardeşler bu uyarıyı duyuyoruz. Bundan dolayı peygamberlere bu kadar şiddetli sorulup onlar bunun farkında olmasına rağmen insanlar acaba bu soruyu çünkü sahnenin diğer tarafında onlara sorulduktan sonra insanlara da sorulacak. Siz peygamberlere kulak verdiniz mi? Siz onların getirdiği mesaja nasıl cevap verdiniz diye soracak. Şimdi bir örnek bir model olarak Hazreti İsa'nın üzerinden bakın olayı şöyle öğreniyoruz inşallah. 110. İd Allahu ya Isa ibnu Maryam adkur ni'meti alayka ve ala validatik. Allah o zaman şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa. Sana ve annene verdiğim nimeti nimetimi hatırla. İz eyyedtuke bi ruhil kudsi tukallimun nase fil mahdi ve kalla. ve kehla Hani seni mukaddes ruh Cebrail ile desteklemiştim. Bu sayede sen Beşik'teyken de yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Beşik'teyken bir mucize olarak daha direktmen Yahudilerin iftiralarına karşılık. Hazreti Meryem annemiz onu gösterdiğinde Kale inni Abdullah" demişti Meryem suresinde öğreniyoruz değil mi? Ben Allah'ın kuluyum demişti. Ve öyle devam etmişti konuşmuştu. Açık bir mucizeydi. Ondan sonra büyüdükten sonra da zaten insanlara, insanlarla konuşmuştu. Neyle bir de? Cebrail Aleyhisselam'ın desteğiyle birlikte Allah'ın vahyini, mesajını onlara getirmişti. وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّورَاتَ وَالْاِنْجِيلِ Sana kitabı yani okumayı yazmayı, hikmeti yani faydalı ilimleri, teori ve prakteki tüm faydalı ilimleri bir de Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyordun hemen benim iznimle o bir kuş olur veriyordu. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ Yine benim iznimle anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiriyordun وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي أُلِيْلَارِي بَنِم إِذْنِمْلَ حَيَاتَا ÇIKARIORDUN وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ Hani İsrailoğlarnı seni öldürmekten engellemiştim kendilerine apaçık deliller getirdiğin zaman bu mucizeleri getirdiğin zaman işlerinden inkar edenler bu apaçık bir sihrden başka bir şey değildir Demişlerdi diyor Allah Celle Celaluhu. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam'a burada ona dünyada vermiş olduğu meseleleri tekrar hatırlatarak bir hesaba doğru onların onun ümmetini hazırlıyor muhterem kardeşler. Ayetini, ayetin içerisinde iki hususa dikkatinizi çekmek isterim. Bir tefsiri incelik var. Bu ayeti kerimenin başında İz Allah diye başlıyor. Yani. Gelecekte olan bir olayı Allah kesinlik ifade etsin diye mazi kipinde konuşuyor. Kale Arapçada mazi kipinde yani dedi, geçmişte dedi anlamına gelir. Fakat bu o kadar kesin bir şekilde yaşanacak ki çünkü Allah buna haber veriyor. Bunu sanki olmuş gibi Allah haber veriyor. Muazzam bir Kur'an'ın icazı işte bu muhterem kardeşler. Mesela bunu hepinizin bildiği Tebbet suresinde de görürsünüz. Orada da Allah Celle Celaluhu daha ileride eli kuruyacak olan Ebu Leheb, Ebu Leheb hakkında tebbet diyerek, mazi kepinde konuşarak kuruduya diyerek başlıyor Allah Celle Celaluhu. Niye? Çünkü Allah böyle dediği zaman artık bunun olmaması kaçınılmazdır. Ka kaçınılmazdır. Bu mutlaka olacaktır. Kesin bilgi ve kesin bir olay ifade eder. Bir de ayetin içerisinde dikkatinizi çekmiştir. Hz. İsa ile alakalı tüm mucizeler anlatıldığında, Hz. İsa'ya ilahlık iddiasında bulunan Hristiyanlara bir reddi olsun diye dikkat ederseniz kaç kere bir izni, bir izni, bir izni geldi. Benim iznimle bunu yaptın. Benim müsaademle, benim yapmamla bunu onlara gösterebildin diyor Allah Celle Canuhu. Ve burada hakikaten Hristiyanların Hz. İsa'ya ilahlık ispa, e, isnadında bulunmalarına muazzam bir reddi yapıyor muhterem kardeşler. Çünkü bütün bunlar biz biliyoruz ki peygamberlere verilen mucizeler onların kendi yapmaları değil Allah'ın onlara vermiş olduğu insanları o anda aciz bırakmak için yaşanmış olan Allah'ın takdiridir ve onun gücüyle yaşanmıştır. Devam ediyoruz inşallah. Estağfirullah, 111 وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَّارِيِّينَ اَنْ اَمِنُوا بِي وَبِرَسُولِهِ قَالُوا اَمَنَّا وَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ Hani havarilere bana ve Peygamberime iman edin diye ilham vahyetmiştim. Onlar da iman ettik bizim Allah'a teslim olmuş kimseler olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi muhterem kardeşler. Havariler nasıl ki son peygamberin sahabeleri Hz. İsa'nın da sahabeleri ona uyan, tabi olan, onu destekleyen insanlara Hz. İsa'nın sahabelerine havari denir biliyorsunuz. Bu ayeti de Allah Celle Cahaluhu Hz. İsa'ya yapılan lütuflarından işte başta 110 dedi ya sana verdiğim nimeti hatırla. Ona verdiği nimetlerden bir tanesi işte buydu. Havarileri Allah onun için seçmişti. Ve onlara iman etmişlerdi. Ali İbran suresinde bunu öğrenmiştik. Ne zaman ki İsa onlardan küfrü hissedince diyordu ayet değil mi? Havarilere demişti ki benim bu yolda destekçilerim kimlerdir? Onlar da demişti ki biziz. Allah yolunda sana yardımcı olacak olanlar. Bunu nereden yapıyorlar? Allah buyuruyor ki biz onlara vahyetmiştik. Ve iz evhaytu. Peki bu havariler biz biliyoruz ki peygamber değildi bu vahyetmek ne anlama geliyor peki burada o zaman muhterem kardeşler? Buradaki vahyetmek ittifakla iki anlama gelir. Birincisi ilham anlamına gelir. Yani onların kalplerinde biz bunu doğurmuştuk. Zaten malde de öyle vermiş. ilham etmiştik diyor. İkincisi de Hz. İsa üzerinden onun kitabında ona bunu emretmiştik diyor Allah Celle Celle. Onlar da bu emre derhal tabi olup emri yerine getirmişlerdi. Bu şekilde anlaşılması gerekir. Bu ayet-i kerime muhterem kardeşler. Şimdi bu 112. ayet kelimeyle ile birlikte bu surenin ismini aldığı Maide kıssasını, bölümünü öğreniyoruz inşallah. Maide muhterem kardeşler, Arapçada üzerinde ziyafet, yiyeceklerin bulunduğu masaya bu isim verilir. Üzerinde ziyafet, yiyeceklerin bulunduğu masaya Maide ismi verilir. Yoksa mesela normal masaya hevan ismini verir Araplar. Maide denmez ona. Buradaki Maide onun için hakikaten çok önemli bir ziyafetin ikramın bulunduğu bir masadan bahsedildiğini göreceksiniz şimdi inşallah. Havarilerden söz açıldı. Onlarla devam ediyor. 112. Estağfirullah. İz qâlel havariyyûne Havariler hani demişlerdi ki yani hatırla bunları diyor Allah Celle Celle ye. Hazreti İsa üzerinden ve bize mesaj geliyor. Havariler demişlerdi ki Ya İsebne Meryem'e Ey Meryem oğlu İsa Hel yestetî Rabbuke en yunezzele alînâ Maaide'ten <mâ> sema. <minessemâ> Rabb'in bize gökten donatılmış bir sofra, bir maide indirebilir mi?" demişlerdi. "Kale." Hazreti İsa da demişti ki: "İttekullaha in kuntum mu'minin." Eğer hakikaten iman etmiş mümin kimselerseniz Allah'tan korkun diye onlara cevap vermişti. Buradaki olay ne muhterem kardeşler? Kısaca anlamamız gerekiyor inşallah bu olayı. Buradaki Heyeti ayeti kelimedeki Heye esteti yani Arapçada aslında Rabbin buna güç yetirebilir mi anlamına geliyor Yani kelime anlamı itibariyle aldığımızda havariler Hz İsa'ya demiş dedi ki senin Rabbin gökten böyle bir leziz ziyafet üzerinde bulunan sofra indirmeye güç yetirebilir mi onun buna gücü yeter mi Onun için burada kelime anlamı itibariyle değil de Cumhurun çok büyük çoğunluğun ulamadan, sahabeden, müfessirlerden bu ayet kelimenin anlaşılması şu şekilde olması gerekir. Mesela bakın burada derken Hazreti Ali, Hazreti Aisha, İbn Abbas, Muaz bin Cebel gibi otoritelerden bahsediyoruz. Onlar diyor ki bu ayetteki onların kastı Rabbinden bunu bizim için isteyebilir misin ey İsa? Çünkü havarilerden bahsediyor. Havarilerin bakın bir yukarıdaki ayette amen wa shahd bi biz iman ettik. Sen de buna şahit oldu dilini biliyoruz. Onlar iman etmiş insanlardı. Hazreti İsa'nın yardımcılarıydı. Dolayısıyla bunların, bunun ötesinde şüphe ederek acaba Allah buna güç getirir mi gibi bir şey demeleri zaten mümkün değil. Biraz sonra demedikleri anlaşılacak zaten. Dolayısıyla burada kasıt nedir? Ey İsa, ey Peygamberimiz! Allah'tan bizim için böyle bir şey diler misin, ister misin? Acaba Allah takdir edip bize böyle bir sofra gönderir mi diye sordular. Niye istiyorlar peki bunu? Ona geleceğiz biraz sonra. Kurtubi orada hatta diyor ki o havarilerin arasında bulunan bazı cahiller bunu demişlerdi. Daha iman kalplerine yerleşmemiş bazı cahiller bunu demişlerdi. Fakat burada bunu müfessirler reddediyorlar. Çünkü Cumhur'un görüşü hakikaten otoritelerin de burada söylediğimiz isimlerini verdiğimiz şekilde burada şüpheden dolayı değil hakikaten onların bunu Allah'tan böyle bir şey istediklerinden dolayı söylüyor muhterem kardeşler. Çünkü eğer şüpheden dolayı böyle bir şey istenmiş olsa Allah'a mafaza biliyorsunuz Allah'ın bir sünneti vardır. Bir mucize istendikten sonra, o mucize geldikten sonra inkar edilirse Allah'ın sünneti mutlaka inkar edenleri helak etmektir. Bu hep böyle olmuştur. Onun için bu tehlikeli bir şeydir. Onlar da böyle bir şey istemediğini şimdi 113. ayet-i görüyoruz zaten muhtemem kardeşler. Doğru mu? Bakın Hz. İsa Aleyhisselam onları uyardı direkt ben. Yani bir defa böyle bir sorunun Allah'tan böyle bir şey istemenin uygun olmadığını, kulluk ahlakına aykırı bir şey olduğunu eğer Allah'tan korkuyorsanız eğer mü'minseniz Allah'tan korkun demiş. Yani bu ne biçim bir isteklemek istemiş Hz. İsa aleyhisselam. Fakat onlar burada hem özür dileme anlamında Hz. İsa'dan maksatlarının ve samimiyetlerini açıklamak için yani böyle bir şüphelerinin olduğunu filan değil. Hakikaten şundan dolayı bunu istediklerini söylüyorlar. 113. Kalu dediler ki havaliler nuridu en ne kula biz ondan yemek istiyoruz. ve tatma inna kulubuna daha ötesi kalplerimiz mutmain olsun istiyoruz. ve na'leme en kad sadaktana ve nkun aleyha men ve senin ey İsa aleyhisselam parantez içerisinde bize doğru söylediğini kesin olarak bilelim diye ve ona gözleri gözlerimizle görmüş şahitler olalım diye bunu istiyoruz dediler dolayısıyla burada neyi andırdı bize Bakara suresinde İbrahim aleyhisselamın işte ya Rabbi bana ölüleri nasıl diriltiyorsun bir gösterir misin sorusunda inanmıyor musun ey İbrahim diye sorunca Allah Calehu, inanıyorum ya Rabbi fakat liyetme inne kalbi kalbim mutmain olsun istiyorum ya Rabbi diye cevap vermişti havailerin de meselesi bu şimdi bir defa müfessirler diyor ki baştan ne diyor bakın yemek için yani hakikaten ihtiyaç üzereydiler. Bir defa yemek istiyorlar. Öteki tarafta hakikaten onların doğru yolda olduklarına bir destek olması için. Hz. İsa aleyhisselamın Allah'ın hak peygamberi olduğuna tasdik etmek için böyle bir şey istediklerini söylüyorlar. Kalplerini tatmin etmek istiyorlar. Bundan dolayı bunu istediklerini söylüyorlar muhterem kardeşler. Hz. İsa aleyhisselam da onların samimiyetinden ve maksatlarının meşru olduğunu anlayınca 114. ayet-i şöyle diyor. Kale, İsebnu meriyeme. Meryem oğlu İsa dedi ki onların samimiyetini, niyetlerinin meşru olduğunu anlayınca bakın baştan hemen dua etmedi. Allah'tan korkun dedi. Ondan sonra onların samimiyetini anlayınca şimdi meşru bir istek olduğunu görünce şöyle dedi Hz. İsa aleyhisselam Meryem oğlu İsa Allahumma Rabbena Ey bizim Rabbimiz olan Allah'ımız Enzil aleyna ma'identen mine's semai tekunu lena iiden li evvelina ve ahirina ve ayeten mink ve rzuqna ve Ey Rabbimiz bize gökten bir sofra bir maide indir öyle indir ki bizim için geçmiş ve geleceklerimiz için bayram ve senden bir ayet mucize olsun bizi rızıklandır ya Rabbi zaten sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi Hazreti İsa Aleyhisselam Allah da direkt cevap verdi قال Allah, Allah dedi ki buyurdu ki اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ Ben onu gerçekten şüphesiz size indireceğim o istediğiniz maideyi. فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْضُ مِنْكُمْ فَاِنِّي اُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِنَ Şiddetli bir ifadeyle. Ben onu size indireceğim ama indirdikten sonra, bundan sonra, içinizden hala kim inkar ederse, kainatta hiç kimseye etmediğim azabı onlara edeceğim dedi Allah Celle Canı. Birazdan dediğimizin ayet içerisindeki tefsiri. Allah Celle Celaluhu bir mucize gönderdikten sonra hala inkarda diletilirse artık o toplum inkar edenler mutlaka helak hak etmişlerdir muhterem kardeşler. Allah da burada bakın hakikaten çok şiddetli bir ifadeyle Arapça anlamasanız dahi dehşet, dehşetini anlıyorsunuzdur. <tüksüzü> u'azzibuhu azaben la u'azzibuhu ahaden minel alemin. Dehşet ifade ediyor ayet-i kerime. Öyle bir azap ederim ki onlara Alemlerden hiç kimseye etmediğim şiddette onlar azap ederim diyor Allah Celle Celaluhu. O bu tehdidi kim yapıyor? Alemlerin Rabbi olan Allah yapıyor. Şimdi Hz. İsa Aleyhisselam istedi maideyi. Açtı ellerine dua etti ya Rabbi. Bize böyle bir maide, bir ziyafet, bir sofrayı gönder dedi. Hem de öyle bir şey olsun ki biz, bizim için, bizden önce ve bizden sonrakiler için bir bayram olsun dedi Hz. İsa Aleyhisselam. Bundan dolayı muhterem kardeşler müfessirlerden birçoğu diyor ki bu sofranın indirildiği gün pazar gününe rastladığından dolayı biliyorsunuz Hıristiyanlar da pazar günü bayram günüdür. Bugüne rast gelmişti sofranın indirilmesi. Fakat burada sofra indirildi mi indirilmedi mi? Kur'an bu konuda susmuştur. Bakın şimdi burada cevap vermeyecek Kur'an burada. Acaba bu maide indirildi mi indirilmedi mi Kur'an'dan bunu öğrenmiyoruz. Fakat Tirmizi'de geçen bir hadis var ve müfessirlerin, otoritelerinin büyük çoğunluğunun görüşü bu sofra indirildi. Bu maide indirildi onların üzerine. İndirildikten sonra isyan ettiler. Allah da onları domuzlara çevirdi. Ve domuzlara çevirdikten sonra üç gün sonra onları tamamen helak edip bıraktı gitti. Helak eyledi. Çünkü hiç kimse etmediğim azabı onlara edeceğim dedi. İkinci bir görüş var fakat bu görüş reddedilmiştir müfessirler tarafından. Fakat bu görüş de yine Mücahit Ata gibi büyükler tarafından yapılmış. Onlar da diyor ki Havariler Allah'ın bu uyarısından sonra isteklerinden vazgeçtiler ve böyle bir sofra istemekten vazgeçtiler. Fakat e, Cumhur'un görüş dediğimiz gibi sofranın indirildiğine yöneliktir ve Tirmiz'de bundan alakalı hadis vardır. Onun için biz bunun böyle olduğuna Allahu Alem diyerek iman ediyoruz ve onların hakikaten bu olaydan sonra dehşetli bir azaba düştüklerini, uğradıklarını görüyoruz. Şimdi 116. ayet-i kirimeyle hakikaten ahiret gününde yaşanacak olan muazzam ve muhteşem bir sahneyle birlikte, bir gayb bilgisiyle birlikte karşı karşıya kalacağız. Öyle bir bilgi ki Allah bize açıklamasaydı bilmemiz mümkün değil. Ayeti okuyunca göreceksiniz. Hakikaten insanın tüyleri diken diken olacak. Özellikle yaşamış olduğumuz toplumundaki çoğunluk insanların Hıristiyan olduğunu düşünürsek, yaşamış olduğumuz toplumdaki insanların aynen bu ayette ifade edildiği gibi Hz. İsa Aleyhisselam'a onun annesine ilahlık isnadında bulunduklarını bildiğimiz için hakikaten tüylerimiz diken diken olacak. Korkacağız, titreceğiz. Fakat bakın bu sahne ait, ahirette yaşanacak. Rabbimiz şöyle buyuruyor 116. ayet ayetullah. Ve iz Allah Allah diyecek ki Ya Isa ibn Maryem, e, ey Meryem oğlu İsa. E enta qult lin-nasi لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي ve اِلٰهَيْنِ مِنْ min <gülüyor> اللّٰهِ İfadeye bakın Allah rızası için. Ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki tanrı, iki ilah bilin diye sen mi dedin? diyecek Allah Celle Calehu. Allah'ın böyle buyurduğu zaman, İz Allah, Ey İsa, ey Meryem oğlu İsa, beni ve annemi Allah'tan başka iki tanrı, iki ilah edinin diye sen mi dedin? diye buyurduğu zaman Allah, Kale, Hazreti İsa cevap verecek ve diyecek ki, Subhaneke, cevap vermeden önce, cevap vermeden önce, önce bir Allah'ı tenzih edecek, Subhaneke diyecek. Yani haşa ya Rabbi seni tenzih ederim. Şimdi burada Hazreti İsa aleyhisselamın, cevabı vermeden önce Subhaneke demesi, tesbih etmesi, şu şekilde iki anlam, kendisine izafe edilen o küfürlerden Allah'ı tenzih etmek için. Yani benim bununla bir alakam yok ya Rabbi. Fakat dehşetli bir sahne olduğu için önce subhaneke diyor. Ya Rabbi benim bu küfür isnatlarıyla bir alakam yok. İkincisi de Allah'ın izzeti karşısında boyun eğmek için. Allah'ın yüceliğini itiraf etmek için ve hakikaten burada Hz. İsa üzerinden şiddetli bir azar var. Bu itikatta bunlar Hristiyanlara muhterem kardeşler. Diyecek ki Hz. İsa subhaneke seni tenzih ederim ya Rabbi. Ma yekûnu li en akûle li bi bihaqq. Hakkım olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz ya Rabbi İn kuntu kultuhu fakat alimte. Hem ben böyle bir şey demiş olsaydım şüphesiz ki sen bunu bilirdin Allahım. Ben böyle bir şey deseydim sen bunu bilirdin. Tağlamu mafi nefsi, nefsik. Sen benim içimdekini dahi bilirsin. Fakat halbu ki ben senin zatında olanı bilmem ya Rabbim. İnnaka antağlamu gıyub bilen. Yalnızca sensin Allah'ım. Ve şimdi devam edecek yüzen gedi. Ma kultu lahum illa ma emerteni Ben onlara ancak senin bana emrettiğini söyledim Rabbim. Eni abudullah rabbi var rabbukum. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim onlara. Başka bir şey demedim ya Rabbi. Ben onlara senin bana emrettiğin şekilde benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Beni ilah edinin demedim haşa. Anamı ilah edinin demedim haşa. Şirk koşun demedim haşa ya Rabbi diyoruz Hz. İsa. Hesap veriyor Allah karşısında. Ve devam ediyor. Ve kuntu alehim şehiden ma fihim. Ve ben onların işlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerinde şahittim, kontrolcüydüm. Felemma tawaffeytani kunt ente er-rakiba alehim ve ente ala kulli şey'in fakat sen beni vefat ettirince yani katana kaldırınca Hazreti İsa'yı Allah katana kaldırınca beni katana kaldırınca onların arasından çekip alınca artık onların üzerinde gözetleyici yalnız sen oldun ya Rabbi. sen her şeyi hakkıyla görensin. Şimdi muhterem kardeşler 118. ayet-i kerimede gelen ifadeye Allah rızası için şöyle bir bakın. Hakikaten muazzam bir ifadeyle sadece ve sadece bir peygamberin ağzından çıkabilecek bir ifadeyi 118'de Hz. İsa'nın ağzından duyuyoruz. Bütün bunları söyledikten sonra Allah ona hesap sorduğu anda kendisi hesap verip ümmeti adına konuştuğu anda Ya Rabbi ben asla böyle bir şey söylemedim. Şirk edin Allah'a karşı şirk koşun haşa ve kella beni ilah edin diye demedim Ya Rabbi. Benim de Rabbim sizin de Rabbiniz Allah'a tapın dedim onlara. Fakat bütün bunları söyledikten sonra bakın 118'de in tu'azzibuhum fe innahum Eğer sen onlara azap edersen ya Rabbi şüphesiz ki onlar senin kullarındır. Bu benim bileceğim bir şey değil. Onlar senin kullarındır Allah'ım. Sen dilediğini yaparsın. Ve enta ghafir lahum fe inneke entel azizul hakim. Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin. Rabbim diye Hz. İsa Aleyhisselam Cevap verecek burada muhterem kardeşler 118. ayet-i kerimede. Şimdi burada Hz. İsa aleyhisselam sanki ya Rabbi ben senin kullarına senden daha şefkatli olmam mümkün değil ki ya Rabbi. Hatta onlara gösterdiğim şu şefkat dahi şu söylediğim sözler dahi gösterdiğim bu şefkati dahi sana borçluyum ya Rabbi diye karşılık verecek Hz. İsa. Tabii ki Allah'ın onları affetmesi mümkün değil muhterem kardeşler. Çünkü Allah'a şirk koşmuşlardır. Burada Hazreti İz aleyhisselam bir peygamberde olan merhamet gereği böyle demiştir. Bakın burada bir hadis-i şerif okumak istiyorum bununla bağlantını. Müslimde geçen, başka bir varyantı Ahmet İbn-i Hammel'in geçen. Peygamber Aleyhisselam Yüce Allah'ın İbrahim aleyhisselam'ın söylediği İbrahim suresindeki 46. ayette Rabbim bu putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan ve merhamet edensin. Tüm, tüm peygamberlerde de aynısı muhtemem kardeşler. Ümmetine karşı, kendilerine tebliğ etmekle görevlendirikleri topluma karşı bakın şu merhamete. İnkar etmişler, isyan etmişler, şirk koşmuşlar. Yine de onlar helak et demiyorlar. Onları affetmek senin elinde yarap diyorlar. Dilersen affedersin. Dilersen hidayet edersin. Mealindeki ayetle İsa Aleyhisselam'ın şu biraz evvel okuduğumuz 118. ayet-i kerimesini okudu. Sonra ellerini kaldırdı. Allah'ım dedi. Ümmetim, ümmetim diyerek ağlamaya başladı. Peygamber Aleyhisselam, Müslüm'ün sahihinde okuyoruz bunu. Bu ayetleri okudu. Hatta bir rivayete göre Ahmet i̇bn Hanbel'de geçen sabaha kadar gece namazında sırf bu ayeti okudu. İn tu'arribuhum fe innahum ibaduk. Allah'ım onlara azap edersen onlar senin kulların. وإن تغفر لهم فإنك Onları bağışlarsan affedersen sen izzet ve hikmet sahibisin ya Rabbi. Sabaha kadar bu ay, sırf bu ayeti okuyarak namaz kıldı. Ruku'da bunu okudu, secdede bunu okudu. Hüngür hüngür aleye ümmeti ümmeti diye diye peygamberimiz namaz kıldı. Bunun üzerine yüce Allah Cebrail Aleyhisselam'a buyurdu. Cebrail Aleyhisselam'a. Muhammed'e git Aleyhisselam. Rabbim daha iyi bilmekte olmakla beraber ona de ki: Seni alatan nedir ey peygamber? Git ona ser dedi. Cebrail'e selam gönderdi. Niye sahne yaşanıyor muhterem kardeşler? Allah biliyor onun ne istediğini. Fakat biz öğrenmemiz lazım. Biz öğrenelim diye Rahman ve Rahim olan Allah o peygamberinin bize karşı merhametini, bize karşı düşkünlüğünü, bize nasıl kanat geldiğini göstermek için bunu bize anlattırıyor muhterem kardeşler. Seni ağlatan nedir diye sor dedi. Cebrail'e selam geldi ve durumu sordu. Resulullah ve vesselam kendisinin ne söylediğini ona haber verdi. Halbuki Allah onun ne söylediğini pekala bilir. Nihayet Allah buyurdu ki ey Cibril git Muhammed'e şunu söyle. Biz ümmetin hakkında seni razı edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz dedi. Yani duan kabul edilmiştir. Allah'a ortak koşmayanlar, şirk koşmayanlar haricinde şefaatim onlara nail olacaktır dedi Peygamberimiz Aleyhisselam. Fakat şirk koşanlar için hiçbir af, merhamet mümkün değildir. Onun için muhterem kardeşler bu sahne yaşanacak. Bu sahneler canlı canlı yaşanacak. Onun için dedim ya Allah mazik ipinde konuşarak bunları anlatıyor. Ve 119-120 ile sureyi bitirelim inşallah. Hz. İsa'nın bu vermiş olduğu cevaptan sonra Allah buyuracak. Allahu". Bu konuşmadan sonra Allah şöyle buyuracaktır. Hâzâ yevmü yenfe'us sâdiqîne sidquhûm. Bu doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Muazzam bir ifade. Ancak Allah'ın buyuracağı bir ifade. Bu öyle bir gündür ki doğrulara doğrulukları fayda verecektir. Sadık olmak, sıdk ehli olmak, Ebubekir gibi olmak işte bugün fayda verecektir diyor Allah Celle Celaluhu. "Lehum cennetun <gülüyor> tecri min tahtiha'nharu halidin nefihe ebed." Onlara içinde ebedi kalacakları zemirden akmaklar akan cennetler vardır radiyallahu anhum ve radu ana burası önemli Allah onlardan razı olmuştur onlar da Allah'tan razı olmuşlardır zâlikel fevzul azim işte büyük kurtuluş ve kazanç budur Lillahi mulkus semâvâti vel ardi ve mâ göklerin, yerin ve içindeki her şeyin mülkiyeti ve otoritesi Allah'ındır âmennâ ve hu kulli şeyin kadîr <gülüyor> o her şeye hakkıyla kadirdir, gücü yetendir Muhterem kardeşler, işte bu ayet-i kerimede, son iki ayet-i kerimede gördüğünüz gibi, göklerin ve yerin mülki elinde olan Allah, otoritesi elinde olan Allah'ın her şeye gücü yeter. Ne İsa aleyhisselamın, ne Muhammed aleyhisselamın, hiçbir peygamberin başkası namına yapacağı bir şey yoktur. Eğer doğruluk yapmadıysa, eğer sadıklık üzere değildiyse, sıdk üzere değildiyse, ona yapılacak hiçbir şey yoktur. Bundan dolayı muhterem kardeşler, hakikaten Dünyada en büyük kazanç nedir? Dünyada en büyük kurtuluş nedir? Diye sorulduğunda bu etikerimden anladığımız gibi Allah'ın rızası olduğunu görüyoruz. En büyük kurtuluş ve en büyük kazanç Allah'ın rızasıdır. Bundan daha büyük bize yok, bundan daha büyük bir kazanç yoktur. Ayetteki ifadeye dikkat eder misiniz? Biliyorum dikkatinizi çekti mi? Radıyallahu anhum anladık da Allah o kullarından razı olmuştur da uara an. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bu ne biçim bir ifade? Kul kim ki Allah'tan razı olsun? Fakat Allah öyle buyuruyor. Kur'an'da dört yerde geçer yanılmıyorsam veyahut da üç yerde geçer bu ifade. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Neyden razı olmuşlardır biliyor musunuz? Çünkü onlar Rablerinin onlara vaat ettiğinin hak olduğunu buldukları anda Rablerinin vaadinin doğru olduğunu bildikleri anda razı olmuşlardır. Onlar Rablerinin onlar için tayin etmiş olduğu hayat modelini yaşamaktan dolayı ondan razı olmuşlardır. Belki dünyada sıkıntı çektiler. Belki dünyada başkaları gibi zevk sefa içerisinde yaşayamadılar. Belki elleri dar oldu. Hayatlarını kısıtlamaları gerekti. Dünya gözü itibariyle fakat sonunda Allah onlardan razı oldu ve onlar da yapmış olduklarından dolayı razı oldular. Doğru işin olduğunu gördüler muhterem kardeşler. Allah'ın rızasının dışında herhangi bir şeyin senin rızasına ermenin kıymeti yoktur. O bugün belki zevk olabilir. Fakat yarın acıdır ve azaptır muhterem kardeşler. İşte surenin sonunda çünkü bize ve ayetlerin verdiği mesaj, ey müminler! Ebedi faydalı olacak doğru, doğru olan Allah'a olan sadakat ve ihlaslıdır. Ebedi faydalı olacak doğruluk işte bu doğruluktur. Yahudi ve Hristiyanlar gibi sadakattan ayrılarak ebedi hayatınızı helak etmeyin. Bu surenin sonunda aklıma gelen cümleler bunlardı. Buraya kaydetmeye çalıştım. Çünkü surenin son bölümü tamamen Yahudi ve Hristiyanlardan anlattı. Onların yaptıkları gibi siz de Allah'a söz verdiniz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derken çok önemli bir sözleşme yaptınız Allah'a. Bu sözleşmenizin gereğini yerine getirin diyor Allah Celle Ya'lahu. Getirmezseniz eğer bakın bu sahne yaşanacak ahirette. İsa Aleyhisselam'ın ümmeti bu sahneyle karşı karşıya kalacak hem de kendisini ilahlık isnadında bulundukları peygamber dahi Allah'u huzurunda hesap verecek onların hali ne olacak bir düşünün. Halleri ne olacak muhterem kardeşler? Çok dehşetli bir şey olacak bu. Onun için eğer bu yapılırsa eğer kelime-i tevhidde verdiğimiz sözümüze sadık kalırsak işte vallahi o zaman esas maide üzerimize gelecektir. İlahi sofra budur işte muhterem kardeşler. Eğer ilahi sofradan bahsediyorsak Ellerimizi açıp Rabbimizden zaten peygamber aramızda yok ki mucize isteyelim. Bir maide istemenin bir anlamı yok. İşte maide budur. İşte bayram ve kurtuluş o gün olacaktır muhterem kardeşler. Allah'a verdiğimiz sözü yerine getirirsek inşallah. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Onun her şeye gücü yeter. Rabbim bizleri inşallah mahcup eylemesin muhterem kardeşler. Rabbim bizlere verdiğimiz sözü yerine getirmeyi nasip eylesin inşallah. Ve bu Urdu aradaki tüm engelleri kaldırsın inşallah. Sözümüzü yerine getirmek için tüm işlerimizi kolaylaştırsın muhterem kardeşler. Elhamdülillah, vaktimiz içerisinde sureyi bitirmeyi bizlere nasip eylediği için Rabbimize sonsuz hamdolsun inşallah. İnşallah dersimizi burada noktalamış olalım. Bugünkü dersimizle alakalı sormak istediğiniz hususlar eğer varsa muhterem kardeşler sorabilirsiniz. Bacılarımıza da her zaman söyleyebiliriz.